Elhamdülillah Ve ve selamu ala rasulillah Kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu Zilhicce ayının ilk 10 bon gününün fazileti hakkında olacak. Evet. Kur'an ve sünnette gelen Nas'a göre Allah azze ve celle katında bazı zamanlar mekanlar vakitler sair zaman, mekan ve vakitlerden daha faziletli ve bereketli kılınmıştır. Bu Allah Subhanahu ve Taala'nın seçmesi, dilemesi, bildirmesiyle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bunu dile getirip bize anlatmasıyla ancak anlaşılabilen şeylerdendir. Evet. Buralarda ve bu vakitlerde, yani bu mekanlarda ve bu zamanlarda ibadetler edilip kulluğumuzu sergilememiz Allah azze ve celle tarafından Sağolun. ve Resulullah Aleyhisselam tarafından bize emredilmiş, istenmiş, bizden istenmiş ve yapılan meşru işlerin diğer yerlerde icra edilenlerden kat kat ve üstün olup kabule şayan bulunduğu da bildirilmiştir misal verecek olursak kutsal mekanlar ve kutsal zamanlar için Mekke, Medine Mescid-i Aksa, Arafat Dağı Recep Ayı, Şaban Ayı Ramazan Ayı, Ayının ilk 10 günü Haram aylar ki Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Bunlar zilkade, zilhicce, muharrem ve recep ayıdır. Cuma günü Allah Azze ve Celle ne yapmış? Cuma suresini e, vahyetmiş ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da Cuma gününde bir vaktin olduğunu bu vakitte yapılan duanın Allah Subhanahu ve Teala tarafından behemal kabul edileceğini bize bildirmiş ezanla kamet arası yağmur yağarken savaş kızıştığı anda kafirlerle kafirlerle müminler arasında cereyan eden cihadın esnasında yapılan duanın makbul olduğunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bildirmiş bir de en son olarak daha çok da yani biz şimdi bunların hepsini sayacak değiliz burada yoksa geceler bitmez yani buna geceler yetmez gecenin son üçte biri kaldığında yapılan dualarda senalarda bereket olduğunu, kabul şayan olduğunu Resulullah Aleyhisselam bize ne yapıyor? Bildiriyor. Evet, insanlar bu bildirilenlere müdahale edemezler. Reddetme ve kabul etmeme lüksü yoktur. İnsanlar bunları azaltamazlar. Bunlara bir şey de ne yapamazlar? fazlalaştıramazlar. Allah Azze ve Celle bunun hükmünü koymuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları bildirmiştir ve dondurulmuştur, sınırlandırılmıştır. Allah ne dediyse o kadar. Resulullah Aleyhisselatü Selam ne bildirdiyse o kadar. Sen ne yapamazsın? Bazılarının yaptığı gibi Mekke, Medine, Kudüs, menzil. Azbillahimineşşeytanirracim. Resulullah Aleyhisselatü Selam ve Allah Celle şanuhu Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün mübarek mukaddes olduğunu Kur'an'da ve sünnette bildiriyor. Menzilin mukaddes olduğunu kim bildiriyor mu? Sen ne yapıyorsun iddia ediyorsun? Ve ispat edemeyeceğin bir şey bu. Evet. Zira Rabbimiz Allah Azze ve Celle ve Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu zamanlarda ve mekanlarda, yani Kur'an'da ve sünnette bizzat bildirilen zaman ve mekanlarda yapılacak olan ibadetleri de ne yapmışlar? Bize bildirmişler. Buralarda ibadet etmeyi, dualar etmeyi ve çeşitleri, çeşitli hayırları icra ve ifa etmeyi bize bildirip emretmişler. Biz de ne yaparız? Semiyana ve ta'na deriz, işittik, itaat ettik deriz. Elimizden geldiği kadar icra ve ifaya kendimizi zorlarsın. Evet. 10. günü 10. günü kurban bayramı olan Silhicce ayı içerisinde hac ibadeti yapılan mübarek bir aydır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan son döneme kadar hac ibadeti Zilhicce ayında ne yapılmış? İcra ve ifa edilmiş. Ta Resulullah'tan bu zamana kadar. Ama bugün bazı sapık olan kimseler zilhiccenin haricinde de hac ibadeti yapılabileceğini iddia ediyorlar ve zilhiccenin haricinde gidip hac ibadeti yaparlar kendi kafalarına göre. Umrayı yaparsın. Umrayı istediğin zaman yaparsın. Ama haccı bizzat Allah Azze ve Celle'nin emrettiği, gösterdiği ve Resulullah'ın uyguladığı bir zamanda ve mekanda yaparsın. Evet, İmam Bukhari rahimahullah'ın i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Başka günlerde yapılan hiçbir salih amel, Bugünlerde yani zilhiccenin onunda ilk 10 gününde yapılanlar kadar Allah Azze ve Celle'nin katında sevimli değildir Yani Allah Azze ve Celle'nin katında en sevimli ibadet yapma zamanı neymiş? Zilhiccenin ilk 10 günüymüş Dediler ki yani sahabe-i kiram Resulullah Vesselam'a soruyorlar diyorlar Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat da mı? Allah katında sevimli değil. Zilheccenin ilk 10 gününe nazaran. Resulullah aleyhissalatü vesselam sorulan bu soruya mukabil şöyle cevap veriyor. Evet. Bakın kardeşler dikkat edin burası çok önemli. Yani küçük bir nüans var burada. O nüansı tutmazsan Sonra haşa kelle, bir hadis inkarcısı çıkar ne der? Hani cihat bu dinin sümbülesiydi, ibadetlerin en yücesiydi, en mukaddesi, en kutsalıydı. E bak burada da ne yaptı? Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan ibadetler cihattan da eftaldir dedi. Bak tenakuz oldu burada. Haşa ve kelle. Resulullah tenakuz şekilde ne yapmaz, konuşmaz. Onu biz anlayamayız. Biz anlayamadığımızdan dolayı bunu tenakuzlu ne yaparız? Sanarız. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabına radvanullahi teala aleyhim ecmaîn. Müracaat etmeden hadisleri anlamaya, ayetleri anlamaya çalışırsak çuvarlarız. Bak nasıl sahabe-i keram ne yapmışlar, anlatmışlar. Bu hadisin nasıl anlaşılması gerektiğini bize bildirmişler. Evet. Ey Allah'ın Resulü. Allah yolunda cihattan da mı eftal bu zilhiccenin ilk 10 günü dediklerinde Resulullah şöyle buyuruyor Aleyhisselam Evet. Sonunda şehadeti getirmeyen cihat da bu kadar sevimli değildir. Adam Allah için yola çıktı, cihada çıktı. Ama ne olmadı? Ne olmadı? Ölüm meleği ona gelmedi. Ona ikramatta bulunmadı. Onun atı yaralanmadı, kendi şehit olmadı. Gazi olarak evine döndü. Bu adamın yaptığı cihattan da daha faziletli Zelhiccen'in ilk 10 günü. Burada kastedilen kişinin sadece cihada gitmiş ama orada şehit olamamış canını ve malını Allah Azze ve Celle'nin uğrunda harcayamamış olan kimsenin cihadıdır. Ne yapamaz? Şehit olamadı. Şehit olmadıysa adam zilhiccenin ilk 10 günündeki ibadetler, taatlar bundan daha hayırlı. Ama oraya gitti. Cihada gitti. Allah için kanını döktü. Malını Allah yoluna seferber etti ondan ayrıldı şehit olarak işte bu adamın cihadından üstün değil. Evet. Ancak bir kimse malıyla canıyla cihada çıkar da bunların hiçbirisiyle geriye dönmezse o müstesna. Sadece onun ameli bugünlerdeki amellerden daha fazilettir. Bakın ne yaptı? Hadis kendi kendini açıkladı. Yani bir Müslüman hiçbir zaman için Kur'an'dan ayetleri cımbızlama olarak alıp ne yapmayacak? Hayatına tatbik etmeye çalışmayacak. Hadisleri cımbızlama alıp da ben bunu gördüm, efendime söyleyeyim hadis kitabından Hemen hayatına tatbik etmeyecek. Sen onu hadis kitabından gördün. Maşallah, barekallah. Fakat sihat derecesi nedir? Nasıl anladın? Gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatmak istediği hal üzere mi anladın? Yoksa kendi anlayışına göre mi anlamaya çalıştın? Önemli olan bu. Evet. İmam Ahmet de Rahmetullahi Aleyh İbn-i radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhisselatü şöyle buyurmuştur Allah katında celle şanuhu içinde amel edilen bu 10 günden daha büyük ve daha sevimli başka bir gün yoktur bugünlerde kelime-i tevhidi, tekbiri ve hamdeleyi bol bol söyleyin Tevhid kelimesi, la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. Bunu ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Ondan sonra Allahu Ekber bunu söyleyeceğiz. Elhamdülillah kelimesini bolca zikredeceğiz. Bunun vakti yok. Hamamın haricinde, tuvaletin haricinde herhangi bir zamanda Müslüman ne yapabilir? Bunları telaffuz edebilir e tabi bunu namazın içinde de telaffuz edecek halin yok yani durup dururken zaten ne yapıyorsun sen bunların çoğunu e, namaz kılarken dahi telaffuz ediyorsun ama buradaki telaffuz sadece bugüne hürmeten ziyadelik olarak telaffuz edilen zikirler evet İmam İbn-i Hibban rahmetullahi aleyh Sahihinde, Cabir radıyallahu anhun vasıtasıyla Resulullah aleyhisselamın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Günlerin en faziletlisi Arefe günüdür. Günlerin en faziletlisi Arefe günüdür. Evet. Şimdi neydi bak. Allah katında Allah katında En mübarek, mukaddes günler dedi bak. Çoğul olarak kullandı. Onu ne dedi? Zilhiccenin ilk 10 günü dedi. Ama Allah katında tekil olarak mübarek olan, en mübarek olan günü ise ne yaptı? Arefe günü olarak zikretti. Arefe günü zilhiccenin içinde mi? Evet. 9. günü. Yani şimdi burada ne yok? Tenakuz yok hepsi birbirine hepsi birbirine uyumlu. uyumlu ve bağıntılı. Ama bu meselelerden haberdar olmayan şeytanın eşeği olan kişiler şeytan bundan üstüne biniyor. Şeytanın eşeği olan, ehli sünnet olmayan, din düşmanı olan, Resulullah aleyhissalatu vesselam'a muhabbeti bulunmayan kişiler Müslümanların arasında gelip bunları ne yapıyorlar? İşte bak bu böyle dedi, bu böyle dedi. Bir hadiste en e, Allah katında en mükerrem olan günleri zikretti. Zülhicce'nin ilk 10 gününde dedi. Ondan sonra bir de döndü efendime söyleyeyim. Ne yaptı? Arafe günü en makbuldür dedi. Yahu biri günler arasında, birisi gün arasında. Neye elma ile armudu birbirine karışıp, karıştırıp satmaya çalışıyorsun? Armudu ayrı sat, elmayı ayrı sat. Evet. Kardeşler, Zilhicce'nin ilk 10 gününde bir Müslümanın yapacağı hayırlı amelleri eğer sayacak olursak. Evvelen, en büyüğünden başlayalım inşallah. Hac ve umrayı ne yapmak? İfai etmek biliyorsunuz hac İslamın şartlarından olmazsa olmazlarından azim bir ibadet ümmet-i Muhammede ümmet-i Muhammede yol bulanlara ömürde bir defa farz hani burada zenginlik deniyor zenginlik değil yol bulmak önemli arkadaş çok zengin maşallah Allah daha fazla zengin yapsın onu kendisi gidiyor ama yürümekte zorluk çekiyor arabayla yürüyor bakmayın öyle yürüdüğüne bu aslı böyle Selam. bana da dedi ki sen çok fakirsin gel benim arabamı kakıt bana yardım et hac hususunda harcayacağım bütün meseleler ekonomik cihete benim üzerime olsun. Bak ben zengin değilim. Zengin değilim ama bu adam beni götürdüğünde ne oluyor? Kabe'yi gördüğümde hac bana farz oluyor. İşte kim ki hac aylarında Kabe-i Muazzama'nın etrafında bulunursa o kimseye de hac yapması ne olur? Farz olur. Hac da Zilhicce ayının 10. günüdür. 10. gündür. Yani bayram kesince bitiyor. el hac Arafa peygamberimiz buyuruyor. Hac Arafat'tır. Yani ne demek Hac Arafat'tır? Arafat'a çıkıldıktan sonra Hac kamil oluyor manasına demek. Yoksa sırf Hac Arafa gününden Arafat dağında ee, vakfe yapmaktan ibarettir demek değil. Haccın bir sürü neyi var? Evet. İbadat-ı taatı var. Ama kamilen hac olabilmesi için, kabul olabilmesi için muhakkak bir insanın Arafat Dağı'nda ne yapması lazım? Arafa günü vakfeye durması lazım. Evet. Arafat'ta zaman, dakika, saat önemli mi olacak? Şimdi o mesele gidersek çok uzayacak. Onu inşallah hac mevsiminde ne yaparız? Şimdi geçti zaten. Ee, gitmeyeceğiz şeye. İnşallah hacca yazılmadan önce hac dersi yaparız evet kardeşler bu ibadetin azim olduğu Allah azze ve celle tarafından bize ne yapılmış Kur'an'ı kendine bildirilmiş ve Resulullah aleyhisselatü vesselam da bunu bir sürü hadiste bize ne yapmış emredip bizzat kendisi uygulayarak nasıl yapılacağını belirlemiş Resulullah aleyhisselam ne buyuruyor hac ve umre hadislerinde umreyi zikrederken umre, ikinci bir umreye kadar aralarında yapılan küçük günahlara kefaret olur bir adam ne yaptı bir umre yaptı ondan sonra 3-5 ay sonra bir umre daha yapıyor iki umre arasında işlenilen küçük günahlara ikinci umre ne yapıyor kefaret oluyor. Allah azze ve celle o günahları siliyor. Allah subhanahu wa taala bizi cennete koymak istiyor. Cehennemde yakmak istemiyor Allah bizi. Biz Allah subhanahu wa taala'nın emirlerine, nehilerine la kaydana davranırsak o zaman kendi kendimizi yuvarlıyoruz cehenneme. Adem babamız cennette hal kolundu. Cennette yaşadı. Ama Allah Azze ve Celleye ne yaptı? Şeytanın vermiş olduğu ilvayla onun yasakladığı cennetteki bir ağaçtan yedi, dünyaya indirildi. Yani bizim men şeyimiz cennet. Rabbimiz biz Azze ve Celle tekrar ne yapacak? Cennete alacak. Ama muahid olarak ölürsek. Allah ve Resulü'nün gösterdiği iman üzere hal yaşar. Öyle ölürsek inşallah yine ne yapacağız? Cennete gideceğiz. Evet. Kabul edilmiş bir haccın ise cennetten başka mükafatı yoktur diyor Resulullah Aleyhisselam Vesselam. Bu hadis müttefekun aleyh olarak ne yapmış? Hem Bukhari'de hem Müslim'de zikredilmiş. Bu konuyla alakalı çok daha e, neler var? Detaylarıyla bize meseleyi anlatan hadisler var ama bize bir hadis dahi olmuş olsa ne yapar? Elhamdülillah yeter. Yani her hadisi de ne yapacak değiliz burada? Zikredecek değiliz. Çünkü o zaman bize ne yapmaz? Günler yetmez. Evet. Bugünlerde veya imkan bulunduğu kadarıyla özellikle arefe gününde oruç tutmak. Yani e, Zülhicce'nin birinci gününden dokuzuncu gününe kadar bir Müslüman isterse 9 gün arka arkaya ne yapar? Oruç tutar. Ama oruç tutamıyor. işinin ağırlığından dolayı. Hiç olmazsa arefe günü ne yapsın? Oruç tutsun. İstediği kadar oruç tutar. Bir gün bıraktı gün olur <gülüyor> Olur. Neden olmasın? İstediği kadar diyor oruç tutar. Evet. Çünkü şüphesiz oruç amellerin en faziletlilerindendir ve Allah Azze ve Celle kendim için seçtim oruç benim içindir buyuruyor en faziletlisi derecesini mükafatını Rabbul Alemin biliyor Azze ve Celle şunu yaparsan şu kadar sevap bunu yaparsan bu kadar sevap belirtilmiş hadis kitaplarında orucun sevabı belirtilmemiş evet Nitekim kutsi bir hadis şerifte kutsi hadis ne demek? Manası Allah Azze ve Celle tarafından lafız, telaffuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan vahye biz ne diyoruz? Hadisi kutsi diyoruz. Oruç benim içindir. Onun karşılığını ben veririm. Allah buyuruyor Azze ve Celle. Çünkü oruç tutan şehvetini, yemesini ve içmesini benim için terk etmiştir. Bu da e, Bukhari ve Müslim'de ittifaken zikredilen bir hadis. Allah hakkı için size milyonlar verseler milyonlar verseler önünüzde mükellef bir yemek var karnınız aç çok terlemişsiniz, buz gibi su önünüzde duruyor ve siz ne yapmıyorsunuz? Onu yemiyorsunuz. Öyle bir şey mümkün mü? Vallahi mümkün değil. Ama hiç kimse sizi zorlamıyor. Buz gibi su orada, mükellef. Kebaplar, yemekler orada, baklavasıyla, etlisiyle, sütlüsüyle bekliyorsun. Akşam ezan okunsun diye. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğü. Hiç kimse seni ne yapmıyor? Zecretmiyor, zorlamıyor, efendime söyleyeyim. Boğazına ip atmıyor, boğazını da sıkmıyor. Lokma geçmesin aşağıya diye. Ağzına açsalar da, zorla soksalar da yutmuyorsun. Değil mi? Orucun bozulacak diye. İşte Allah azze ve celle ne diyor? Kim böyle davranırsa cennetine koyarım. Oruç benim için diyor. Sen benim için terk ettin bütün şehvatını. Ben de diyor ne yaparım? İkram ederim cennetimize. Evet. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu Resulullah şöyle söylediğini şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Bir kul Allah yolunda celle şanuhu bir gün oruç tutarsa Allah Azze ve Celle buna karşılık onun yüzünü 70 yıl cehennemden uzaklaştırır. Bukhari ve Müslim hadisi bu. Bu hadisteki 70 yıl uzaklıktan kasıt okul ile cehennem arasındaki mesafedir. Evet. İmam Müslim'in Anhu yaptığı rivayette ise Resulullah Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Arefe gününün orucuna gelince Allah'tan celle şanuhu ümidim odur ki sonraki bir sene ve önceki bir senenin günahlarına kefaret olur. Sübhanallah. Bir gün oruç tutuyorsun iki senenin günahlığına ne yapıyor? Kefaret oluyor. Bir Önceki senenin günahına bir sonraki senenin günahına. Ama kardeşler dikkat edelim. Buradaki arefe gününün orucu hac yapan kardeşlerimiz için değil. Evinde mukim olan kimseler için. Yani hacı olmayanlar için. değil evet. mi? Hac yapıp da o gün yani arefe gününde Arafat Dağı'nda vakfeye durmuş olan Müslümanlar bu orucu tutmazlar. Çünkü oruçta meşakkat vardır. Eğer insan oruç meşakkatiyle yemez, içmez, vücudi azaları zayıflarsa, sair ibadet, hac ibadetleri ne yapamayacaktır? Yerine getiremeyecektir. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hac yaptığında bir defa hac yaptı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ömründe. Dört defa umre yaptı. Sahabe-i kiram dediler acaba Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oruçlu mu oruçsuz mu? Daha önceden duydular ya arefe günü tutulan oruç bir gün önceye bir gün önce, bir sene önceye bir sene sonraya kefaret istediler o günü tutsunlar. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl davranacak? Çünkü hac için ibadetler şekil şemail olarak ayrı evinde mukyim olan için ibadetler taatlar şekil şemail olarak ayrı <gülüyor> dediler ki Resulullah oruçlu bazıları dediler hayır oruçsuz bu duyulunca analarımızdan bir tanesi dedi ya Rasulullah, insanlar dedi ne yaptılar oruçlu musun oruçsuz musun Düşünceye daldılar Karar veremediler Hemen bir tas Süt verdiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da Herkesin gözleri Elindeki tasa bakar Olduğu halde Ne yaptı? Sütü yudumladı O gün oruçsuz olduğunu Bil fiil gösterdi Eğer o günde hacıların Oruçlu olması çok sevaplı olsaydı Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne yapmazdı? Bu sevaptan kendini mahrum etmezdi. Evet. Kardeşlerim bugünlerde yani ilk 10 gününde çok çokça tekbir getirmek ve zikir yapmak lazım. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuş Onlar belli günlerde Allah Azze ve Celle'yi zikrederler. Buradaki belli günlerden kasıt Alimlerimiz şöyle demişler Zilhiccenin 10 günüdür bu Belli günlerden kasıt İmam Ahmed Rahimahullah'tan gelen i̇bn Umar Radıyallahu anhuma hadisinden dolayı Alimler bugünlerde Çok zikretmenin müstehap olduğunu Bildirmişlerdir Söz konusu hadiste Şöyle buyurulur Bugünlerde Kelime-i Tevhid'i Tekbiri ve hamdeleyi bol bol söyleyin. Ne zaman söyleyecek? Ne zaman dili boş kaldıysa. Yani vakti zamanı yok. Hamamın dışında, tuvaletin dışında, namazın dışında istediği anda ne yapabilir? Bunu söyleyebilir. Evet, İmam-ı Bukhari'nin rahmetullahi aleyh, haber verdiğine göre İbn-i Umar radıyallahu anhuma ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma bugünlerde çarşıya çıkıp yüksek sesle tekbir alırlar işitenler de onlarla beraber tekbir alırlardı Allahu Ekber Allahu Ekber sen bugün şimdi bunu çıkca, şeye çarşıya yola pazara Allahu Ekber de hemen seni ne yaparlar bir götürürler, diye götürürler, götürürler. <gülüyor> ya da efendime söyleyeyim hemen ee, Manisa'ya götürmeye çalışırlar <gülüyor> sarı binaya neden delirmiş diye halbuki sen delirmiyorsun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının uyguladığı bir ibadeti yapıyorsun ama bunlar uygulanmaya uygulanmaya unutulmuş uygulayanlar bugün deli hükmünde kalmış Vallahi ben bu hadisi biliyorum Allah'a yemin olsun evden çıkıyorum bu hadisi uygulayayım diye Allahu Ekber diyemiyorum. Allahu Ekber diyorum. Neden? Deli damgasını yememek için. Sübhanallah. Zaten kılığımıza, kıyafetimize bakan adamlar ne diyorlar? Bu orman kaçkını. Laf hazır. Ve gerçekten korkarak geçiyorlar yanımızdan. E bir de böyle bağır. Ondan sonra herkesin ödü sinsin. Hemen 155'e bilmem şuraya buraya gelin burada efendime söyleyeyim birileri var la havle ve la kuvvete illa abla. kardeşler biz eğer gerçekten gülüyoruz ama vallahi acı bir halimiz bu bizim bak dinimizin emrini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emrettiği şeyi sahabenin uyguladığı şeyi uygulayamıyoruz neden kabahat bizde çünkü buna biz ne yaptık? Gevşek davrandık. Gevşek davrandık. Yapmadık, yapmadık, yapmadık. Unutuldu. Millet unuttu bunu. Şimdi sen bunu icra ve ifa etmeye başlasan ne diyecek? Ne ulan? Yeni yeni huy mu çıkarıyorsunuz? Yeni yeni din mi üretiyorsunuz? Oğlum yeni din üretmiyoruz. Dinimizin aslına dönüyoruz. Küsteriş mi yapıyorsun? Ya şey çok yani kulp çok. istedikleri kadar söz üretebilirler hakkımızda. Biz eğer e, yeniden Kur'an'a, sünnete dönmeye çalışsak ve döneceğiz inşallah. Bugün belki Allahu Ekber diyoruz, Allahu Ekber diyoruz ama yarın ne yapacak bunu duyanlar bize katılacaklar. Biraz daha ses yükselecek. Mesela camilerde şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz. İmam birinci rekapta Gayril mağdubi aleyhim ve dediğinde biz amin söylüyoruz. İlk rekatta cılız bir amin çıkıyor. Vallahi ikinci rekatta amin biraz daha ne yapıyor? Kuvvet buluyor. Çünkü biliyor bu ümmet hacca gittiğinde... İmamı gayril mağdubi aleyhim öle galin dediğinde Kabe-i Muazzama ve Resulullah aleyhissalatü selamın mescidi inliyor. Milletin hoşuna gidiyor. Bu amin demek milletin hoşuna gidiyor. Ve sünnette olan bir şey ama imamlar ne diyorlar? Ne yapamazsınız? Amin diyemezsiniz. Neden? Neden amin diyemiyormuşum? Adam karıştırıyor budur. O zaman bekleyecek. Allah'a yemin olsun benim namaz kıldığım yerlerde hocalar hep benim arkadaşlarım. Benim geldiğimi görünce amin bitinceye kadar ne yapıyorlar? Bekliyorlar. Bekliyorlar. Neden? Çünkü amin dendiğinde beklemese belki karıştıracak. Karıştırmamak için adam bekliyor. Biz sahip olursak sünnete elhamdülillah ne yapacağız? en güzel şekilde icra ve ifa etmenin yolları bize açılacak. Sahip olmazsak bu sünnet unutulacak. Evet. Subhanallah. İmam-ı Rahmetullahi Aleyh, onun rivayetine göre, bazı fakih tabi'ler, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı değil de sahabeyi ikramı kiramı görmüş olan خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ Övgüsüne mazhar olmuş olan, tabiinden bulunan kişiler bugünlerde şöyle derlerdi. İmam İshak rahmetullahi aleyh ne yapıyor? Bunu bize naklediyor. Allahu ekber, allahu ekber, allahu ekber ve lillahilhamd. Üç defa allahu ekber ondan sonra ve lillahilhamd. Çarşılarda, evlerde, yollarda, mescitlerde ve daha başka her yerde kişilerin kendi başlarına yüksek sesle tekbir getirmeleri müstehaptır Dikkat edin kişilerin kendi başlarına. Öyle camilerde hep beraber koro halinde Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber Lâ ilâhe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Daima de koro halinde bunu söylemek bu sünnete muhalif. Bırakın onlar koro halinde söylesinler Sen ne yapacaksın? Kendi işin Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber La İlahe İllallah ve allahu, allahu Ekber Allahu Ekber ve Lillahil Hamd Dersin ne yaparsın o koro'ya? Koro'ya katılmazsın Bidat'a kulak kuyruk olmamak için Evet Ancak şu var bu zikirlerin nasıl yapılacağını duymamış bir sürü insanımız var. Bizim insanımız Müslüman ama cahil bırakılmış. Bizim vazifemiz en güzel şekilde öğrenip en güzel şekilde öğretmek. Kardeşimize öğretmek istiyorsak ne yapabiliriz? Dışarıdan buna talim edebiliriz öğrenesiye kadar. Burada diyelim ki 8-10 kişi var Ha bunlara talim etme cihetinde, koro halinde öğretmek babından söylenir. Söylenirse bunun neyi yok? Bir vebali yok. Çünkü talim var burada, öğretme var. Ama öğrenmesiye kadar. Öğrendikten sonra herkes kendisi şey edecek, söyleyecek. Evet. Kişinin tek bir, ve tesbih çeşitlerinden kolayına geleniyle zikretmesi ve istediği gibi meşru olan dualarla dua yapması caizdir. İlkten şunu söyleyecektin, sonra bunu söyleyeceksin, sonra bu kadar söyleyeceksin. Bir hudutlama ne yok? Yok. Evet. Bu konudaki zikirlerin neler olabileceği hususunda İmam Nevevi'nin rahmetullahi aleyh El-Evkar diye bir kitabı var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gündelik zikirleri ne yapmış? İmam Nevevi i toplamış, derc etmiş bize. Ve Said bin Ali El-Kahtani'nin Allah Azze ve Celle ona hayırlı uzun ömürler versin. Hesnül-Müslim diye derc ettiği Zikirler ve Dualar kitabı var. Bu Zikirler ve Dualar kitabının da Guraba yayın evi en güzel şekliyle Türkçesiyle beraber ne yapmış? Yayınlamış. Her Müslümanın evinde bu kitaptan küçücük bir kitap, cep kitapçı Şöyle el, el kadar bir şey yani iki tane kibrit kutusu büyüklüğünde. İnsan ne yapar? Düzgünce bunu kabuklayabilir. Cebinde taşır, karşılaştığı mevzularla ilgili duaları, zikirleri yapabilir. Baksın neler var neler. Yüzlerce dua var. Evet, bu iki kitaptan ne yapabiliriz? Yararlanabiliriz. Evet kardeşler, bugün de yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi de, amellerin Allah Azza ve Celle'nin rahmet ve mağfiretine sebep olması için yaptığımız amellerin, tevbe etmek ve günahları terk etmek lazımdır. Sen ısrarla günah işliyorsun, bunun yanında da amel yapmaya çalışıyorsun. Ve mübarek adam bir kovan var altında bu kadar delik. Üstünden dolduruyorsun yağ balığı efendime söyleyeyim ama altta ne yapıyor o akıyor. İlk önce tıkayacaksın deliği. Yama yapacaksın lehim yapacaksın deliği tıkayacaksın ondan sonra istersen su koy içine. Bırak yağı balığı dolduruyor, su koy içinde durur. Bir Müslüman da Allah Azze ve Celle'nin kendisini affu edip bağışlaması için ilk önce ne yapacak? Tevbe edecek. Beni Allah sevsin diye salih amellere yapışacak. O zaman Allah sevecek seni. Bir taraftan sağ elinde ne yapıyorsun? Adamı yidiriyorsun. Sol elinde de gözüne vuruyorsun. E ne kaldı? Ya ağzına lokma koyma. Gözüne vur. Ya gözüne vurunca ağzına lokma koyma. Yani bir taraftan Rahman razı olacak. Bir taraftan şeytan razı olacak. Bu olmaz kardeşler. Bu olmaz. Şeytan kahrolsun. Bizim vazifemiz Allah'ı razı etmek. Şeytanı razı etmek değil. Ama şeytanı razı edecek ameller işlediyse dek de tevbe kapıları açık. Çünkü daha ne yapmadı? Batıdan güneş doğmadı daha. Batıdan güneş doğdu. Tevbe kapıları kapanacak. Evet. Günah ve masiyetler Allah Azze ve Celle'den uzaklaşmanın ve huzurundan kovulmanın sebebidir. Neden Allah Azze ve Celle şeytanı kovdu huzurundan? Şeytan ne yaptı? Aba was takbaru kana min al kafirin usjudul adam dedi Allah Azze ve Celle. Adam estejdedi. De ne dedi? O ne yaptı? Kibir gurur yaptı. Kafirlerden oldu. Şeytan bir defa ömründe secde etmedi. Bugün iki ayaklı şeytanlar günde en az ne yapıyorlar? Beş defa Allah Azze ve Celle isyan ediyorlar. Bir defa secde etmeyeni kovan Allah günde beş defa isyan eden kulunu kovmaz mı? Allah'ın verdiği rızkı yiyeceksin. Ondan sonra ne olacak? Seni Allah yarattığı halde bütün hayır Allah'ın dilemesiyle olduğu halde ne yapacaksın? Allah'ın yarattığı rızkı yiyeceksin ondan sonra ona isyan edeceksin. Kim kabul eder seni? Sen evladın evladın seni dinlemediği bir zamanda bedavadan yatırıyor musun evladını evinde? Bedavadan yemesine içmesine giyimine kuşamına rıza gösteriyor musun? Diyorsun ki oğlum git, kimi dinliyorsan o senin ihtiyaçlarını görsün. Ya Allah Celle Şanuhu bize böyle söyleyiverirse, kime ibadet ettiyseniz dünyada, kimi razı ettiyseniz, kimi hoşnut ettiyseniz gidin şimdi o sizi hoşnut etsin. Dediğinde nereye gidebiliriz? Ne yaparız? La havle ve la kuvvete illa Evet günahlar Allah Azze ve Celle'nin huzurundan kovulmanın neticesi iyilikler ve itaatler ise Allah Azze ve Celle'ye yakın olmanın ve onun sevgisini kazanıp rahmeti olan cennete girmenin vesilesidir evet kardeşlerim Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Allah Azze ve Celle müminler hakkında gayret ve hamiyet gösterir. Yani iyilik ve mutluluk diler mümine. Allah Azze ve Celle'nin gayreti Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı şeyleri müminlerin işlememesi içindir. Bu hadis Bukhari ve Müslim'den zikredilmiş. Yine <gülüyor> bu zilhiccayını ilk on gününü hayırla nasıl geçirebiliriz diye soru sorulduğunda şöyle cevap veririz. Namaz, sadaka, cihad, Kur'an okumak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak gibi ibadetlerin nafilelerinden olan salih amelleri bol bol işlemek. Allah amel salih olarak neyi gösterdiyse Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatında neleri tatbik ettiyse onları tatbik ederiz. Yani hiçbir şey adamın yoksa ikram edecek mümine karşı mütebessim davranması da sadaka İlla sadaka vermek için 10 lira vermek şart değil al 3-5 liralık bir şeker çocuklara dağıt bu da bir sadaka Evet. bunlar bugünlerde sevabı kat kat verilecek olan amellerdir çünkü bugünlerde işlenen salih amel diğer günlerde işlenen salih amelden hatta amellerin en faziletlisi olan cihattan bile Allah Azze ve Celle'nin katında daha sevimlidir daha faziletlidir ama yine hatırlatalım normal kişinin cihada çıkıp da şehit olmadan evine döndüğü cihat bu yoksa şehit olur orada kalırsa onun yaptığı amelden daha faziletli bir amel yok geliyor sahabe Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecma'in Eyü'l amel efdal Ya Resulallah diyor Ey Allah'ın Resulü hangi amel Allah katında daha faziletlidir El cihadu fi sebilih Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam Allah yolunda Celle Şanuhu cihad etmek Ondan daha hayırlı bir amel var mı diye soruyor. Bulamıyorum diyor Peygamber Efendimiz. Ondan cihattan daha hayırlı bir amel bulamıyorum. Yani buradaki tekrar söylemek icap ederse cihattan faziletli olması bu ilk on günün cihada çıkar, şehit olmadan gazi olarak evine dönerse bu günlerde yapılan ibadet ve taatlar Allah katında daha makbul. Ama eğer orada cihat meydanında şehit oluyorsa, atı efendime söyleyeyim, arabası orada kalıyorsa bunun yaptığı işler ne değil? Faziletli değil. Evet. Hocam bile biatlar yazayım. Şimdi mesela Müslümanlar zekat çıkardılar mesela. Yani Genelde bazı Müslümanlar bunu işte Ramazan ayında deketlemeye çalışırlar zekat çıkarttılar gibi. Yani. Halbuki mesela ben Araplarda görüyorum bunu. Araplar da düzenleyicinin o ilk gününde zekatını çıkartıyorlar. Bunda kardeşlerinin bilgisi şimdi de bir hatırlatma. Şimdi şöyle, Ala abi güzel bir yere değindi. Şimdi bir Müslüman zengin bir Müslüman zekatı vermekle mükellef bir malın üzerinden eğer mal nisap derecesine ulaştıysa ve üzerinden kameri olarak 354 gün geçtiyse onun 355. gün zekatının çıkarılıp verilmesi ne yapar? Farz olur ama akıllı olan kimseler Müslüman akıllıdır Allah Azze ve Celle ne yapmamış deliye namazı emretmemiş bütün ibadetler ve taatlar akıllı olan kimselere e Allah buyuruyor akletmiyor musunuz düşünmüyor musunuz yani Allah azze ve celle bizim düşünmemizi ne yapıyor bize emrediyor <gülüyor> fazileti icabıyla fazilet icabıyla ve alacağı ecrin kalitesi ve yüceliği yüksekliği durumuyla Çıkarılacak olan bu zekatın zilhiccayının ilk 10 gününde çıkarılması nedir? Kâr üstüne kârdır. Kafası çalışan kimseler, düşünebilen kimseler <gülüyor> ne yapması lazım? Farz olan zekatlarını da nafile olan sadakalarını da zilhiccayının fazileti faziletinden Menfaatlenmek için bu ayda çıkarmaları lazım. Böyle yapılırsa, hani bir kimse var, 24 saat çalışıyor, 50 lira alıyor. Bir kimse var, 24 saat çalışıyor, 1000 lira alıyor. Hangisini tercih ederiz? 1000 lira alan. E işte zekatın ve sadakanın verilmesi zilhiccayının ilk 10 gününe tesadüf ettirilirse adeta bire bin kar edilmiş gibi olur. Bunda ne yapalım? Ee, hatırlatarım. Allah razı olsun hala abiden güzel bir tarafa ne yaptı? Değindi. Ben unutmuştum bunu. Evet kardeşler. Genel olarak bayram namazına kadar her gece ve gündüzde Müslümanlara tek bir tahmit ve Tehnil getirilmesi ne yapılır? Emredilir. Böyle yapın böyle yapın Allah'ı zikredin denilir. Bir de dinin koyduğu özel bir tekbir vardır ki o da cemaatle kılınan farz namazlardan sonra getirilir. Kim namaz kılıyorsa kadın erkek. Bunun vakti hacı olmayanlar için arefe günü sabah namazından itibaren hacılar için kurban bayramının birinci günü öğlen namazından itibaren başlar ve bayramın dördüncü günü akşam namazına kadar devam eder. Bunlara teşrik tekbirleri ne yapar? Denir. Teşrik tekbirleri. Ali bin Talip Talib radıyallahu anhu, Arefe günü sabah namazından sonra, Teşrik günlerinin son günü yani bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar tekbir getirirdi. Son günün ikindi namazının akabinde de yine tekbir getirirdi. Yani burada ne yapıyor? Ne dedi bak? Arefe günü sabah namazından sonra bayram namazının son günü ikindi namazı da dahil demek bu. Bunu i̇bn Abi Ebi Şeybe Musammaf'ın da ve e, El Elbani Rahmetullah Aleyh ne yapmış? irvada zikretmiş. <gülüyor> Yine Abdullah i̇bn Ömer radıyallahu anhüma o günlerde yani hacda olanlar için o günlerde yani mina günleri denilen teşrik günlerinde namazların arkasında farz namazların arkasında ama yatağının üzerinde çadırında Oturduğu yerde ve yürüdüğü yerde yani nerede bulunuyorsa demek. Yani aklına her geldikçe o günlerin hepsinde tekbir getirirdi. Allah'a büyüklüyordu yani. Bukhari 928 ve 929 numaralı hadislerde bunu yapmış, zikretmiş. evet Teşrik tekbirlerini kendisine namaz farz olan herkes istisnasız ne yapar? Getirir. Kadın, erkek, büyük, küçük, ihtiyar, genç. Fark etmez. Evet, bu hususu açıklığa kavuşturmak için kadınlar da aslında ne yapabilir? Camiye gelebilirler. İslami örtülerini alarak erkeklerden ayrı bir yerde cemaatin arkasında ne yapar? Onların safa durarlar. <gülüyor> Kadınlar da teşrik gecelerinde mescitlere geldiğinde erkeklerle beraber tekbir getirirler. Yani erkekler nasıl getiriyorsa onlar da ne yaparlar? Tekbir getirirler. Diye ne yapılmış? Bir şerh konulmuş. Bu da Bukhari hadisi ve İbni Dünya Rahimahullah Kitab-ül İdde. Ne yapmış? Bunu zapt etmiş. Evet. Kardeşler bu getirilecek olan teşrik tekbirinin de bir şekli şemaili var. Bir durumu var. Üç şekilde bu teşrik tekbirlerini getirmek sünnet. <gülüyor> Birincisi sadece üç defa Allahu aksar, Allahu aksar, Allahu aksar demek. İkincisi Allahu aksar, Allahu aksar. <coughs> La ilahe illallah, ve Allahu aksar. Allahu aksar, vallahi elhamd. üçüncüsü Allahu aksar, Allahu aksar, Allahu aksar. La ilahe illallah, ve Allahu Allahü ekber Allahü ekber ve lillahi hamd. Hangisini söylersen isabet etmiş olursun. Ama en güzeli hangisi? En çok Allah'ı telaffuz eden hangisi? Üçüncüsü. Neden şimdi yemekte bal var, pekmez var, şeker şerbeti var. Hangi yemek lazım? Balı yemek lazım. Eğer bal sana dokunmuyorsa E bu zikir dokunmayacağına göre en güzelini yapmak lazım. En çok zikir telaffuz, en çok sevap. Tabi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber üç defa. La ilahe ve Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahilhamd Evet arkadaşlar az kaldı biliyorum yoruldunuz sıkıldınız ama biraz dişinizi sıkın inşallah çünkü bunlar ikiye üçe bölünecek dersler değiller bir ders bir çalada birerse insanlar ne yaparlar nasıl davranacaklarını iyi öğrenirler ama iki derse ayrılırsa yarısını bugün dinledin. E bir dahaki haftaya adam gelmeyebilir yarısını duymaz e o zaman ne oldu bir fayda oldu mu hiçbir fayda olmadı sadece meselelerin yarısını duydu o zaman ne yapacağız biraz sıkacağız inşallah evet <gülüyor> kurban bayramının birinci ve teşrik günlerinde kurban kesmek meşru kılınmıştır yani kurban bayramının ilk dört gününde ne yapılabilir kurban kesilebilir. Birinci günü kesmek faziletli. Ama bugün insan ne yapamadı? Birinci günü alamadı. Çünkü yerler artık şey değil. Geniş değil. Eskiden ne yapıyordu? Herkesin bahçesi vardı, şurası, burası vardı. Alıp koyuyordun. 3-5 gün önceden kesiyordun. Ama şimdi öyle değil artık. Şimdi çağrıştan alacaksın, getireceksin. Keseceksin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den kalan bir uygulama bu İbrahim Aleyhisselam'ın bir sünneti ilk defa oradan kalıyor Ha, kurban kesmek oradan kalıyor ama ilk kurban daha önceki derslerde anlattığım gibi Hazreti Adem Aleyhisselam'ın hangi oğlundan kalmıştı? Habil'den Habil, mi? Abi, abi, Kabil'den mi? Habil'den kalmıştı, kalmıştı. <gülüyor> onun zamanında İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Söz veriyor İbrahim Aleyhisselam. Bir erkek evlat bana nasip edersen senin için kurban edeceğim. Onunla beraber yürüyüp <gülüyor> hareket edecek zamana geldiğinde ne yapıyor? İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye olan sözünü hatırlıyor. <gülüyor> evladını kurban etmek için yola çıkıyor. Ama Allah Azze ve Celle merhametinden dolayı bir babanın evladını kurban etmesini ne yapmıyor istemiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle zalim değil. Bir babanın evladını Allah yoluna kurban etmesi <gülüyor> babanın sıdkıyetini ne yapar? Ortaya koyar. İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Kesmek için götürüyor. Kazanıyor mu? Davasını kazanıyor. Allah Azze ve Celle bundan memnun oluyor. Ve <gülüyor> diyor ki sen oğlunu benden ötürü gözden çıkardın ben gözünün nuru olarak ne yapacağım oğlunu sana iade edeceğim yani senin kalbini oğlunun muhabbetinden boşaltmayacağım onun yerine sair hadislerde var Habib'in Allah Azze ve Celle'ye kurban olarak verdiği cennette otlayan koçu ne yapıyor Allah Celle Şanuhu Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla İbrahim Babamıza gönderiyor. İbrahim Babamız da Allah Azze ve Celle'ye o koçu ikinci defa kurban ediyor. İşte oradan ne yapmış bize kurban kalmış ve Zülhicce ayında en hayırlı ibadetlerden, taatlardan bir tanesi de Allah için bugün bizim ne yapmamız? Kurban kesilmiş, kan akıtmamız. Kardeşler kesinlikle kurbanın, hani bazı şarlatanlar çıkıyorlar televizyonlara, televizyon süslüleri. İşte e, hayvanı kesiyorsun, kanlı olmaz, bilmem ne olmaz. Allahu Ekber. Allah emrettikten sonra olur. Allah Azze ve Celle kendisi için kurban kesmemizi emrediyor. İbrahim Aleyhisselam oğlunu gözden çıkarıyor. Sen niye çıkaramıyorsun bir koyunu gözden koçu? Müslümanlar çıkarıyorlar Elhamdülillah Onu keseceksin kanını akıtacaksın Kanları ve etleri Allah Azze ve Celle'ye ne yapmıyor Ulaşmıyor bizden takva Ulaşıyor şarlatanları Duyuyoruz bazı televizyonda çıkan Kendini bilmezleri <gülüyor> Ne diyorlar e, Bu kadar fakir fukara Var Kurbanı keseceğine Parasını ver kurban Yerine gelir Postal al verir ver kurbanını postaldan yap ayakkabıdan yap o hani gözleri mübarek birbirine bakan var ya onun fetvaları ya subhanallah herkes bir şey söylüyor dili olan konuşuyor hiç kimse eksik bırakmıyor baksanıza hocam eti de en çok onlar yiyor ha, onlar ne yapıyorlar şimdi Allah azze ve celle isyan hususunda rakı içiyorlar şarap içiyorlar, her türlü pisliği yapıyorlar neden rakıya şaraba verdikleri parayı fukaraya vermiyorlar Bizim vazifemiz kurbanı kesmek Fakir fukaraya dağıtmak Ha ondan sonra baktın zenginsin Fakir fukaraya daha çok Hizmet etmek Onların ihtiyaçlarını görmek istiyorsan Ekstradan bir sürü ver Allah verdin diye sadaka verdin Fazla fazla diye cehenneme koymaz seni Korkma <gülüyor> La haule ve la kuvvete illa billah Evet aleyküm selam peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizden sabit olduğuna göre rasulullah aleyhissalatü vesselam kurban bayramında boynuzlu ve alaca renkli iki tane koç kurban etmiş ve ayağını da keser, keserken kurbanı ayağını da boynuna basmış sünnet ayağını böyle boynuna ne yapacaksın dayayacaksın sağ ayağını o şekilde keseceksin neden? hayvan can havliyle kalkmasın kaçmasın diye bak kurban keserken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl davranacağız nasıl ayağımızı nereye koyacağız onu bile ne yapmış bildirmiş kurban kesmeden önce bıçağınızı bileyleyin diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet Tekbir getirerek ve besmele çekerek kendi eliyle kesti. Bu alacak ocuğ, iki tane koç. Buhari ve Müslim'in rivayeti bu. Yine İmam Müslim'in ve sair hadis imamlarının Ümmü Seleme radıyallahu anha validemizden rivayet ettiklerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Zilhicce ayına girdiğiniz ve sizden biriniz kurban keseceği zaman kendi kıllarından ve tırnaklarından bir şey almasın. Yani başka bir rivayette kurbanı kesinceye kadar kendi kılından ve tırnağından almasın ifadesi geçer. Burada alınması ve kısaltılması, kesilmesi yasak olan kıllar kişinin saçı, sakalı, bıyığı, Avret mahalli tıraşı ve koltuk altı kıllarıdır Bunlar ne yapmaz almaz Ne zaman alır Zilhiccayı girmeden önce bunların temizliğini yapar Bu 10 günde vücudundan kıl düşürmez Tırnağını kesmez Ama diyelim ki insanlık icabı kurban kesecek olan kişi unuttu Ne yapacak tırnağı oldu çapa gibi o zaman onun altını temizleyecek. Yani her gün altını temizleyecek. Tertemiz yapacak tırnağını. Şimdi hadisleri anlamayan, alimlere müracaat etmeyen kişiler nasıl anlamışlar bunu? Yani cahil cühela ne diyor bak burada? Kurban keseceği zaman kıllarından ve tırnaklarından almasın. Kurbanın kılını ve tırnağını kesmesin. Ulan Kurbanın tırnağını kim kesmiş şimdiye kadar? <gülüyor> Var mı? Kurbanının tırnağını kesen adam. Böyle bir anlama olur mu ya? Ne yapıyor? İlk 10 günde kurbanı tıraş etmek caiz değildir diyor. De mübarek. Burada kendisi diyor kendisi. Ama kendisi bizzat ne yok? Hadisün metninde yok. Kim kurbanını tıraş etmiş? Cıscibul yapmış? La havle ve la kuvvete illa billah. Kurban <gülüyor> Tabi, kurban kim kesecekse, kim kesecekse kurbanı o adam vücudundan kıl düşürmeyecek. On gün yani. Ha gün almayacak. Ne zaman kurbanını kesecek? Ondan. Ondan sonra temizliğini yapacak. Neden bir de Peygamber vesselam kurban kesecek olanın tırnağını kesmesini yasaklıyor? Çünkü kurbanı keserken derinden kesmiş olsa insan ne yapar? Kurbanı yüzerken, etini efendim parçalarken parmakları acıyabilir. Her şeyin bir hikmeti var. Her şeyin bir hikmeti var. Ama sen dersen ki ya işte benim elim acımaz dersen bu hikmeti delmek istersen biz o zaman ne deriz kardeşim kusura bakma. Böyle bir hikmete mebni olarak belki bu yasak getirildi ama bu hikmet kalksa da kalkmasa da ortadan tırnağını kesmeyeceksin, kılını yolmayacaksın. <gülüyor> Şimdi neden kendi evinde oturan adam tırnağını kesmiyor, kılını düşürmüyor? Çünkü hac yapan kimseler de ne yapmazlar? Hac esnasında tırnaklarını kesmezler, kıllarını koparmazlar. Onlara benzeyebilmek için. Şeyden sonra, Şimdi bitirelim bunu ondan sonra. Zaten bayağı geçti yani vakit. Evet. Neden Allah Azze ve Celle emrine icabet etmek için yapılan bir şey. Çünkü Allah Azze ve Celle kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin buyuruyor. <gülüyor> Görüldüğü kadarıyla bu yasaklama sadece kurban sahibine yönelik. Kim kurban kesecekse o adam yapacak. Eşi yapmayacak, çocuğu, çocuğu yapmayacak. Kurban sahibinin eşini ve çocuklarını bu kaplamaz. <gülüyor> Ancak onların kendilerine ait bir kurbanı olursa onlar da yasağın muhatabı olurlar. <gülüyor> bir de bir evde sadece bir kişinin kurban kesmesi sahir ev ahalisinden ne yapar? Ee, kurbanı düşürür. Kişi başını yıkar. Ovalarken eğer tüy düşerse onun bir vebali yok. Ama düşürmek için saçını çekerse ya da koltuğun altını yol yolmak sünnet. Kasıtlı olarak çeker yolarsa bu ne değil? Sünnete muhalif bir e, durum. <gülüyor> evet. Bir Müslüman namaz kıldığı yerde bayram namazını da eda etmeye çabalaması lazım. Yani burada bayram namazı kılmak için bu şehri bırakıp ta öbür şehirlere bayram namazı kılmaya, gitmeye ne yok? Cevaz yok. Herkes kendi mahallinde ne yapacak? Namaz kılacak. Hutbeyi dinleyecek, hutbeyi hazırlayacak olan kimseler de günün mana ve mahiyetini müdrik olarak ne yapacaklar? Hutbe hazırlayacaklar. Nasıl davranacaklar? Onu ne yapacaklar? Millete bildirecekler. Yani Kurban bayramında orucun hükmünden ne yapmayacak? Bahsetmeyecek. Neden? Çünkü Kurban Bayramı'nda kurban nasıl kesilir? Nasıl taksim edilir? Nasıl hareket edilir? Bundan bahsetmek lazım. Evet. Arkadaşlar, evet kardeşler, ayında bunca sahih hadisi zikrettikten sonra onun faziletini anlatan ama sahih olmayan bir rivayeti de zikretmek istiyorum. Şimdi sahih rivayetler var, zayıf rivayetler var, uydurma rivayetler var. Ağzında dili olan herkes konuşuyor şimdi televizyona çıkıp baktıktan sonra maşallah barakallah bir soru sor elli tane cevap al bunun mahizi nerede diye sorduğunda adam ne yapıyor omuzunu kekiyor neden çünkü ilmi yok çünkü sahih hadislerle hasen hadislerin arkasına düşüp bunlarla araştırıp amel etme niyeti yok adamın bir bilgi kirliği olsun isterse ne olursa olsun bir şey söylesin zaten karşıdaki adam bunun sahih mi <gülüyor> zayıf mı uydurma mı olduğunu ne yapmıyor araştırmıyor bilmiyor zaten o da ne yapıyor üfür Allah üfür işte bu üfürlen rivayetlerden bir tanesi de bu bunu zikredelim ondan sonra ne yapalım ee, dersimizi noktalayalım inşallah evet bu okuyacağımız rivayet sahih değil. Onu ilkten söyleyelim. Ebu Hurayra radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç bir yıl oruç tutmaya bir gecesini ihya etmek kadir gecesini ihya etmeye bedeldir buyurmuş. Sahih değil bu rivayet. Tirmizi'de, İbn Mace'de zikredilen ve İmam El-Albani Rahimahullah'ın da bu rivayet zayıftır dediği bir rivayettir. Evet. Şimdi ilk etapta bu rivayet sahih bir hadis olmadığı gibi Kadir Gecesi ile ilgili alakalı faziletten bahseden ayete de nedir? muhaliftir, tersdir. Şimdi yapalım bir hesap. Herkes hesap yapıyor ya, biz de hesap yaparız. Ama neden hesap yaparız? Bu rivayetin sahih olmadığını ortaya çıkarmak için hesa hesap yaparız. Cifir değil tabi. Cifirciler peygamberin diliyle sabit olmayan şeylerle uğraşan kimseler. Allah onlardan eylemesin bizi cifircilere Allah tevbe etmeyi nasip etsin evet ayette Allah ne buyuruyor azze ve celle leyle tul kadri min elfi şehr kadir gecesi bin aydan daha hayırlı dikkat edin şimdi kardeşler kadir gecesi bin aydan daha hayırlı halbuki burada ne dediği bak kadir gecesini ihya etmeye bedeldir Zülhicce'nin ilk 10 gününde bir gün oruç tutarsa ha bakalım şimdi bir hesap yapalım 1000 ay 83 sene 3 ay eder şimdi Zülhicce'de 9 gün var eğer biz 1000 ayla 9 günü çarparsak 749 sene 7 ay eder görüldüğü gibi bu çok uçuk kaçık bir hesap yani Zilhicce'nin ilk gününde ne yapıyorsun? Bir oruç tutuyorsun. 749 sene 7 ay oruç tutmuş sevabı alıyorsun. Halbuki Allah Azze ve Celle Kadir gecesinde ne diyor? Kadir gecesi bin aydan hayırlı. E burada ne yaptı? Zilhicce'nin bir günü 749 nokta 7 ay etti 749 sene 7 ay etti demek ki Kadir gecesini kaç defa sollamış defalarca sollamış evet. bu ayetlere ve sahih hadislere ters düşen bir durum olduğu aşikardır bu meselenin zira ayetlerde ve sahih hadislerde Kadir gecesinden daha feyizli bereketli ve faziletli bir gece zikredilmemiştir her ne kadar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu geceyi, bu ilk 10 günü faziletli olarak zikrettiyse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrettiği fazilette bırak bunu. Neye buna e, yalanlarla, dolanlarla fazilet eklemeye çalışıyorsun? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Yörüğün heybe yamasına benziyor. Padişah ne yapmış? Ava gitmiş, avlanırken acıkmış, yörüğün kıl çadırına misafir olmuş... Yörük tabi buna yapabildiği kadar bir şeyler ikram etmiş. Bilmiyor ya onun efendime söyleyeyim padişah olduğunu. Padişah da yokluktan bu adam bana ikram etti diye yörüye ne lazım? Torba heybe lazım. Tutmuş giderken hediye olsun diye ibrişimden bir tane torba hediye etmiş yörüye. Yörük sevinmiş ibrişimden heybeyi görünce Almış keçileri gütmeye gitmiş. Ana havrık ederken oralarda tiken ne yapıyor? heybeye takılıyor, yırtılıyor heybe. Ortasından cart açılıyor. Üzülüyor tabi. Eve geliyor hanımına diyor ki ya diyor işte gelen diyor o diyor bir zengin diyor kimse vardı ya diyor verdiydi bize heybe. Bak diyor gördün yarı yerinden diyor yırtıldı açıldı. Karıs diyor ondan kolay diyor ne var? Telisten diyor bir ip çıkarırım diyor. Onu ben diyor ne yaparım? Yamalarım. Gerçekten telisten çuvaldan bir ip çıkarıyor. Hart onu yamalıyor. Gel zaman geç zaman padişahın yine işi av durumu oralara düşüyor. karna çıkıyor Aynı şekilde daha önce aralarında bir muhabbet oluştuydu ya hemen Ahmet Mehmet deyip çağırıyor giriyor efendime söyleyeyim şeye çadıra Aa, bir baksa ki padişahın birkaç sene önce hediye etmiş olduğu heybe asılı duruyor ama ortasında kocaman bir yarık o da ne yapmış adım adım arası iğne görmemiş yarısı oygalanmış olen diyor yörün diyor heybe yamasına bak diyor yani şimdi bu da yörün hebe yamasına benzemesin Allah azze ve celle ne kadar hikmet keramet yazdıysa orada dursun peygamber aleyhissalatü vesselam ne kadar ona fazilet verdiyse o da o kadar olsun sen kendin fazilet üretmeye çalışma evet zira ayetlerde ve sahih hadislerde kadir gecesinden daha feyizli bereketli ve faziletli bir gece zikredilmemiştir Zaten yukarıdaki rivayetin de zayıf ve sahih rivayetlere muhalif olduğunu ilk baştan söylemiştik. Hem zayıf hem de sahih rivayetlere ne? Muhalif. Bir Müslüman akide ve amelini zayıf ve mevzu hadislere göre tertipleyemez. Bu gibi konularda ayetler sahih ve geçerli olan rivayetler ön planda olmalıdır. Dini konularda sahih hadislerin yanında zayıf ve uydurma rivayetlere itibar edilmeyeceği bu konularla ilgili olan herkesinde de malumudur. Mesele bu. Ve sallallahu ala nebina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ahiru da'vanan elhamdülillahi rabbil alemin ve aleyküm ve ve